Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah Rabb al-Aalim. Sırrat ve salam olsun size, Seyyid al ve al-ıvallin. Ve ilah Jami ve el-ırsalim. Ve Bugün inşallah hep beraber Allah'ın el-qarib ismini anlamaya çalışacağız. Garip, yakın demektir. Allah, garip ismini eğer kendisine isim olarak seçmişse, garip ismiyle kendisini tanımamızı ister. Bu Allah'a isim olunca, zahiri olarak, yakınlık olarak Anlamak yeterli değildir. Bunun hem zahiri tarafı vardır hem de manevi tarafı vardır. Yani bir zahiri yakınlık vardır, bir de manevi yakınlık vardır. Ayetleri hep beraber anlamaya çalışırken bunu anlayacağız inşallah. Manevi yakınlık Allah'a manevi yakınlık İman iledir. İmam, sevmek demektir. İnanmak demek değildir. Eğer, herhangi bir şeye inanıyorsak, bizim ona herhangi bir şekilde, yakınlığımız olmaz. Ama seviyorsak, ona yakınız. Sevdiğimiz uzakta olmuş olsa bile, seviyorsak, o bize yakındır, biz de ona yakınız Ama birini sevmiyorsak O bizimle beraber olmuş olsa bile Biz birbirimizden manevi olarak uzağız Allah'a yakınlık da iman iledir Yani sevmekledir Kulun imanı ne kadar kamilse O kadar Allah'a yakındır Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu وَاِذَا سَلَيْكَ اِبَادِ اَنْنِ Kullarım beni sana sorarlarsa فَاِنْنِ قَرِيب Ben yakınım, ben karibim. اَجِبُ دَعْوَ تَدَّعِ Dua edenin duasına icabet ederim. Davet edenin davetine icabet ederim. İza deani, beni davet ettiğinde, bana dua ettiğinde, duasına icabet eder, davetine icabet ederim. Fel yestecivü li. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Nasıl icabet etsinler? وَالْيُؤْمِنُوا بِي Bana iman etsin der. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Eğer bana iman ederlerse, davetime icabet etmiş olurlar. Böylelikle rüştlerine ermiş olurlar. Reşid olmuş olurlar. Yani kemale ermiş olurlar, kamil olmuş olurlar. Eğer biri Allah'a yakın olmak istiyorsa... Allah'ın kuruna yakınlığı gibi yakın olmak istiyorsa ne yapması lazım? İman etmesi lazım. Yani Allah'ı sevmesi lazım. Sevdiği kadarıyla yakındır. Eğer bu böyle anlaşılmazsa, yani Allah'a yakınlığın iman ile olduğu anlaşılmazsa, imanın Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmek olarak anlaşılmazsa, sadece iman, imanın şartlarına inanmaktır dersek, bu durumda aklımızı kullanmamış oluruz. Her şeyi kendi üzerimizden anlamamız lazım. Allah'a imanı kendi üzerimizden anlamamız lazım. Söyledim biraz önce, eğer, Herhangi birine, herhangi bir şeye, bir şeyin varlığına inanıyorsak bu bizim için yakınlık olmaz. Yakınlık sevmekledir. Ne kadar seviyorsak o kadar iman etmişiz ve o kadar bize yakındır. Yani karibdir. Kurban demek yaklaştıran demektir. Kurb, yakınlıktır. Kurban, yaklaştıran. Her ne ki bizi Allah'a yaklaştırıyorsa o kurbandır. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Namaz kurbandır buyurdu. İnne serate kurban buyurdu. Aynı şekilde Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Pes kurullahi kema allah. Allah'ın size öğrettiği gibi Allah'ı izğiretin. Allah'ın size kendini tanıttığı gibi Allah'ı hatırlayın an. Allah nasıl hatırlatmış? Kitabında Kur'an'da kendini nasıl tanıtmışsa isimlerini nasıl tanıtmışsa öyle. Allah'ın tanıtmadığı bir şekilde eğer zikredersek ne olur? Bizim anlamaya çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız Allah olmaz. O kendi kendimize ürettiğimiz putumuz olur. Onun için Allah Allah'ın size öğrettiği gibi Allah'ı zikredin buyurdu. Gene buyuruyor. Fezkurullaha kema hedaqum. Allah sizi nasıl Hidayet ettiyse, doğru yola eriştirdiyse, Allah'ı öyle zikredin buyurdu. İnsan Allah için neyi yaparsa yapsın, o kurban olur. Yani onu Allah'a yaklaştırır. Bizi Allah'a yaklaştıran her ne varsa o kurbandır. Namaz da kurbandır, oruç da kurbandır, infak da kurbandır. Yani işlediğimiz her hayır, işlediğimiz her güzel amel, her salih amel bizi Allah'a yaklaştırır. Neden Allah'a yaklaştırır? Yaptığımız her güzellik bize Allah'ın güzelliğini kazandırır, el esma Husna'nın tecellisini kazandırır. Onun için bizi Allah'a yaklaştırır. Allah'a en yakın olanlar, Allah'ın sıfatlarına, isimlerine en çok bürünmüş olanlardır. Allah'ın güzelliğinin en çok tecelli ettiği kullardır. Yani zahiri olarak anlayacak olsak en güzel ahlaka sahip olanlardır. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştu. Sizin Allah'a en sevgili olanınız ahlakça en güzel olanınızdır. Kişi güzel ahlakıyla gece sabaha kadar ibadet, gündüz oruçlu sevabi alır. Demek ki insan Allah'a yakın olursa, daimi bir ibadet harında olur. Bunun için ne gereklidir? İman gereklidir. Sevmek gereklidir. Yani o ameli imanına göredir. İman ettiği için eğer öyleyse, öyle güzelse, yoksa fıtrat itibariyle Allah'ın güzelliği her kulda mevcuttur. Allah kulunu yaratırken zatıyla sıfatıyla tecelli etmiş, mümin ve müslümandır. Daha sonra fıtratın üstü örtülmüş, güzelliğini öyle kaybetmiştir. Önce ilgili ayetleri hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Ondan sonra devam edeceğiz. Qul in dalatu, hitap resulullah efendimizdedir. Buyurdu ki, de ki, eğer ben deralete düşersem, yoldan çıkarsam, saparsam, ve innema edillu ala nefsi Bu benim ...kendi aleyhime olur. Ben kendim sapmış olurum. Ve ini tedaytu ...eğer hidayette olursam... ...hidayeti bulursam... ...fe bima yuhi ileyye rabbi... ...bu da benim Rabbimin bana vahyettiğinden dolayıdır. İnnehu semî'un karib... ...muhakkak ki o... ...her şeyi işiten ve... Karip olandır, yakın olandır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer ben delalete kalırsam bu benim kendi aleyhime'dir. Benim kendi nefsimden dolayı sapmış olmamdır. Denmesi istendi. Allah bunu ona söyletiyor. Eğer hidayette olursam, hidayeti bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiğinden dolayıdır. Eğer vahiy olmazsa Hidayette Hiç kimse olmaz Kime uyarsa uysun Neye uyarsa uysun Allah ona hidayet demedi Peygamberi için bile Yeryüzündeki bütün insanlar sapsa Resulullah Efendimiz için Sapma düşünülemez Çünkü Allah'ın Kontrolündedir, emrindedir Ama ne dedi De ki eğer ben saparsam Nefsime uyduluğum içindir ama hidayetteysem Allah'ın bana vahyettiğinden dolayıdır. Ona uyduğumdan dolayıdır. Onun için Allah'ın vahyine uyanlar kesinlikle hidayettedir. vahiden kopanlar da nedir? Deralettedir ki peygamber de olsa bu onun için böyledir dedi. Bunu Resulullah Efendimiz'e söyletti. O zaman herkes hidayette mi, deralette mi olduğuna bakarken neye göre bakmalıdır? Allah'ın kitabına göre, Kur'an'a göre. Onun için ısrarla ne diyoruz? İmanımızı Kur'an'a arz etmemiz lazım. Eğer Kur'an'a göre o imansa imandır. Dinimizi, ibadetimizi, ahlakımızı, her şeyimizi Kur'an'a arz etmemiz lazım ki doğru yapıp yapmadığımızı, doğru iman edip etmediğimizi anlayalım. Onun için hiçbir cemaat kendine davet edemez. Böyle bir hakka sahip değildir. Davet edenin mutlaka Allah'a davet etmesi lazım. Yani Allah'ın kitabına davet etmesi lazım. Allah'ın Resulüne davet etmesi lazım. Bizim cemaate gel değil. Böyle yaparsa kendine davet etmiş olur. Ne diyoruz? Hep beraber Allah'a kul olmaya, abdolmaya çalışmamız lazım. Hep beraber Allah'ın kitabına, Kur'an'a iman etmemiz lazım. Ona uymamız lazım. Allah'ın kitabını üzerimizde ahlaka dönüştürmemiz lazım. Allah'ın kitabını hayatımıza geçirip canlı Kur'an olmaya çalışmamız lazım. Yarın kıyamet günü Allah bizi hesaba çektiğinde bizi kendi kitabından hesaba çeker. Resulü ile gönderdiği Dinden hesaba çeker, Resulüne uyup uymadığımızı, onun harına bölünüp, bölünmediğimizden hesaba çeker. Onun için öncelikle herkesin derdi kendisi olmalıdır. Ben Allah'a iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Resulüne iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Kur'an'a iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın sevdiği gibi iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Hayatım Kur'an'a mı göredir yoksa kendime göre, birilerine mi göredir? Hayatı kime göre yaşıyorum? Yaşantımız, hayatımız aynı zamanda dinimizdir. Nasıl yaşıyorsak dinimiz odur. Onun için herkesin dini kendisinedir. Herkesin kendisine göre bir mezhebi vardır. Yani genel olarak şu mezhebe uyuyorum diyebilir, şu meşrebe uyuyorum diyebilir. Ama nasıl yaşıyorsan Hayatı nasıl yaşıyorsan, senin mezhebin odur. Mezhep yol demek. Allah'a giderken nasıl bir yol gidiyorsan, nasıl bir yolda yürüyorsan, o senin dinin ve mezhebindir aynı zamanda. Dinimizin ve mezhebimizin Allah'ın kitabına, Allah'ın yoluna, Resulünün yoluna ne kadar uyduğuna bakmamız lazım. Eğer temelden işi düzeltmezsek, istediğimiz kadar... Buzun üzerine bina yapalım, amel işleyelim. Biraz güneş çıktığında buz erir, bina yıkılır. Evet. Allah Resulü Efendimiz'e söyletti, eğer ben hidayetteysem, Rabbimin bana vahyettiklerinden dolayıdır. vahiy sayesindedir. Allah her şeyi işiten ve garip olandır, yakın olandır. Yani sana senden daha yakın olandır. Seni biliyor. Kendini kandıramazsın. Allahı kandıramazsın. Ela lillahi dinül halis. İyi bilin ki halis din Allah'ındır. Saf din Allah'ındır. Ve aladin etkazu min dunhih evliya. Allah'tan başka kendisine dostlar edilmiş olanlar, ma n'abduhum illa li yaribuna ila Allahi zulfa. Allah'tan başka dostlar edilmiş olanlar, Allah'tan başka ilahlar, putlar edilmiş olanlar derler ki, biz sadece onlar bizi Allah'a yaklaştırsın diye onlara abd oluyoruz. İnne Allah yahkumu beynehum fi hum fihi ihtelifun. Allah onlar arasındaki hükmünü ihtilaf ettikleri konuda hükmünü verecek. İnne Allah la yehdi men huve Cazibun keffar. Allah yalancılara ve hakkı hakikati örtenlere hidayet vermez. Evet, Allah'a yaklaştırsınlar diye ne yapıyorlarmış? Puta tapıyorlarmış. Ama Allah ben sana yakınım dedi. Bana Dua ettiğinde, beni davet ettiğinde senin davetine icabet ederim dedi. Niye seni yaklaştırsın diye kendini aracı arıyorsun. Bak veli evliya dedi, dost dedi. Putları dost ediniyor. Aynı durum söz konusudur. Biri Allah ile arasına birini koyuyorsa bu durumda ne yapmıştır? Allah'tan başka veli edinmiştir. Allah için veli edinmek ayrı şeydir. Kulluğu öğrenmek için veli edinmek ayrı şeydir. Onunla beraber Allah'a kul olmak, abd olmak ayrı şeydir. Beni Allah'a yaklaştırsın diye birini veli edinmek ayrı şeydir. Allah buna şirk dedi, put dedi. Allah bunlara yalancı dedi, kafir dedi. Yehdi menhu ve kazibun keffar. Allah yalancılara ve kafirlere hidayeti vermez dedi bu genel olarak çok olduğu için anlatmak zorunda kalıyoruz adam gidiyor ben diyor bir şeyhe gittim bir müşrikamele tabi oldum şeyhe gittim dergaha gittim şeyhe tabi oldum o bana yardım eder diyor O bana şefaatçi olur diyor. Kıyamet günü hesapta bana yardım eder, sıratın üzerinden beni geçirir. Bu küfürdür. Böyle söylemek, böyle düşünmek, böyle inanmak küfürdür. Bu ne demektir? Allah'tan başka beni Allah'a yaklaştırsın diye veli edinmektir. Allah böyle buyurdu. Allah her bir kulundan Hazreti İnsan olmasını istiyor. Kamil insan, Hazreti İnsan olmasını istiyor. Cemaat demek, hak yolda hizmet eden, Allah'a giderken, Allah'a yürürken, Kamil insan, Hazreti İnsan olmaya çalışırken birbirine yardım eden kullar, Allah'ın abdi demektir. Birbirini kandıran değil, ben sana yardım ederim diyen değil. Böyle bir yardım olmaz. Allah her bir kulundan peygamber gibi olmasını ister. Tek kelimeyle. Bunun için yapılması gereken şey nedir? Allah'a ve Resulüne iman etmek, ona indirilene iman etmek, Allah'a itaat etmek, Resulüne itaat etmek, Resulüne tabi olmak. Kul olmak için tabi olmak başka bir şeydir. O beni kurtarır demek başka şeydir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Fatıma'ya Sakın babam peygamberdir diye bana güvenmeyesin Nefsini Allah'ın elinden Satın al Bunu akrabalarından evet, Harasına da söylüyor Amcasına söylüyor Babam peygamberdir diye bana güvenme buyuruyor Tasavvuf başka bir şeydir Tarikat başka bir şeydir. Yani tasavvuf tarikata dönmüş şu anda. Bir yol edilmiş. Bu yol kestirme yoldur diyor. Allah başka bir türlü söylüyor. O başka bir türlü söylüyor. Resulullah Efendimiz başka türlü söylemiş. O başka türlü söylüyor. Ne zaman bunu anlarız? Kur'an'ın ölçüsünü vurduğumuzda bunu anlarız. Onun için herkesin nefsini Allah'ın elinden satın alması lazım. Nefsini satın almak demek ne demektir? Bütün alimlerimiz bu hadisi biliyor ve bunu söylüyor. Nefsini Allah'ın elinden satın almak. Para verip mi satın alacağız? Nasıl yapacağız onu? Eğer Resulullah Efendimiz böyle buyurduysa bu çok önemli bir mesele olmalıdır. Nefsini satın almayan kurtulamaz demektir. Kendini Allah'ın elinden satın almak, Allah'tan satın almak. Yani gerçek manada varlık olmak. Allah'ın kuluna nefettiği o ruh olmak. Beşer olmaktan kurtulup hazreti insan olmak. Eğer biri varlığını Allah'a kurban ederse Allah'tan hakiki varlığı satın almış olur. Bunun karşılığı budur. Varlığını Allah yolunda feda ederse. Kurban etmek demek, kesmek demek değildir. Ölmek demek değildir. Kurban olmak demek, kurban etmek demek, kendini Allah yoluna adamak demektir. Allah'ın rızasını kazanmak için, ebedi hayatını kazanmak için kendini Allah yoluna adamak demektir. feda etmek demektir. Allah onlara yalancı dedi, onlara kafir dedi. Niye yalancı? Kendini kandırıyor da ondan. Önce kendini kandırıyor. Yani, bir emek sarf etmeden, çava gayret sarf etmeden, bir bedel ödemeden cennete gidecek. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي O gün işitmesi gerekenlerin Min مَكَانِنْ قَرِبُ Yakın bir yerdekinin hitabı gibi işitir. Bu ahirette de böyledir, bu dünyada da böyledir. Allah insanın gönlüne hitap eder ve insan onu yakından işitir. Yakındaki birinin hitap etmesi gibi işitir onu. Onun için insanın gönlü, vicdanı yalan söylemez onu örtmeye çalışmazsak kendi kendimizi kandırmaya çalışmazsak mutlaka hakkı biliriz anlarız zelle cellediğine yebşirunallah ibadehul ibadahu'llezine amenu ve amilus salihah allah iman edip salih amel işleyen kullarını müjdeler kul la eselukum alayhi ajra deki onlara ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum illa muveddeten fil qurba sizden istediğim tek şey yalnız yakın bir sevgi ve men yaqterif haseneten nezidlahu fiha husna her kim ki bir güzellik yaparsa biz de onun güzelliğini arttırırız. İnne Allah'a gafurun şekur. Muhakkak ki Allah gafur ve şekurdur. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. De ki ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim tek şey yakın bir sevgi. Kim bir güzellik yaparsa onun güzelliğini arttırırız buyurdu. Başka bir ayet-i kerimede Allah ne buyuruyordu? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Hayatın gayesi buymuş, yaratılışın gayesi buymuş. Burada da kim bir güzellik yaparsa onun güzelliğini arttırırız buyurdu. Güzellik Allah'ın isimleriyledir. Hangi konuda güzellik yaparsa o güzelliği artar. Yani biri eğer cömertlik yaparsa, ikram yaparsa... Allah'ın Kerim ismi üzerinde artar, Kerim güzelliği artmış olur. Eğer merhamet ederse Allah'ın Rahim ismi üzerinde tecelli eder, Rahim güzelliği artmış olur. Eğer hatayı, kusuri affederse Afu güzelliği artar. Allah'ın isimleri böyle tecelli eder. Yaptıkça, Yani sen bir güzellik yapıyorsun, Allah hem onun karşılığını bir de fazlasıyla sana güzellik verir dedi seni güzel yapar dedi. Onun için güzel olanlar, güzel gönüle sahip olanlar, gönlü cennet gibi olanlar cennete layık olur. Ama gönlü güzel olmayanlar, o güzelliği kaybetmiş olanlar da cehenneme layık olur. Ve min el-Arab men yu'minu billah. Araplardan bedevilerden bir kısmı var ki Allah'a iman eder. Ve yûmil âhir ahirete iman eder ve yetekhizû mâ yunfiqû qurûbâtim indallâh. Allah yolunda infak ettiklerini Allah'a yakınlık olsun diye yapar. Allah'a kırbiyet olsun diye bunu yapar. Ve selavâtir resûl. Resulünün Duasını, selavatını, desteğini kazanmak için bunu yapar. Ela اِنَّهَا قُرْبَتٌ لَهُمْ Allah, evet dedi. Bu gerçektir. Onların yaptıkları infak, onlar için Allah'a yakınlıktır. Onunla Allah'a yakın olurlar. سَيُدْهِلُهُمُ اللّٰهُ rahmetihi. Allah onları rahmetinin içine koyar. İnne Allah'a kafurun rahim Allah gafur ve rahimdir Demek ki Allah'a yakın olmak için Kurbiyet kazanmak için Bir ne gerekiyormuş Allah yolunda infak Yani Ne buyuruyordu Onlar sevdiği maldan Allah'ı sevdiği için infak ederler Sevgisinin bedelini öder Onun için O Allah'a olan sevgileri Onlara infak getirince Onlara kurbiyet olur Allah'a yakınlık olur Onların gönlündeki Allah'ın sevgisi artmış olur Allah onları sevmiş olur yani <feyle> O gün Allah'tan başka ilah edindikleri Bize yardım etsinler diye kendilerine yakın olsun diye ilah edindikleri onları kurtarsaydı ya Kurbanın Aliye Allah'a yaklaşsınlar diye Bel dellü anhum Allah hayır dedi, onlar sapıtmış dedi onlar deraletedir dedi zalike Bu bir iftiradır dedi. Ve mekanı iftiru. Onların uydurduğu iftiradır dedi bu. Yani kimse kimseyi Allah'a yaklaştıramaz. Allah buna iftira dedi. Kimse Allah'ın huzurunda kimseyi savunamaz. Çünkü Allah bir kulü huzura aldığında o tek başınadır. Kendisini yaratan Rabbi ile birebir bu hataptır, tek başınadır. Kimse orada onu savunamaz. Aynı şekilde dünyada da kimse kimseye hidayet veremez. Babası peygamber de olsa, oğlu peygamber de olsa Muhammed Aleyhisselam gibi, Hazreti İbrahim gibi oğlu peygamber de olsa onu kurtaramaz. Ona hidayet veremez. Hidayet Kurun kendi tercihidir. Aynı şekilde iman da böyledir. Allah yolunda yürümek de böyledir. Hazreti insan olmak da böyledir. Allah kendisine yakın olanları bir de anlatıyor. Allah onlara mukarrabun dedi. Allah'a yakın olanlar. Garip, mukarrabun. Allah'a yakın olanlar. Ve emma inkane minel mukarrabin. Ölüm anındaki hali anlatıyor. Allah ölüm anında insanları üçe ayırır. Sağdakiler, soldakiler, bir de mukarrabun dedi. Eğer o ölmek üzere olan mukarrabundan biri ise, Allah'a yakın olanlardan biri ise, fereupun ve reyhanun ve cennetun Ona hemen cennet vardır, ona hemen rahatlık vardır, ona hemen ferahlık vardır. وَاَمَّا inkâne min اَسْحَابِ yemin. <الْيَمِن> Eğer o ölen sağdakilerden yani kitabı sağından verileceklerden biri ise <gülüyor> evet. imanını kurtarmış, cenneti hak etmiş, kitabı sağından verileceklerden biri ise فَسَلَامُنْ لَكَ مِنْ اَسْحَابِ yemin. <الْيَمِن> Ona selam vardır. Ey kitabını sağdan alacak olan cennetlik sana selam olsun. Ona selam vardır. Bu selam bu selamı melekler getirir. Bu selam Allah'tandır. Yani sana selamet vardır, sana cennet vardır deyip onunla müjdeler. Ve emma inkane minel mükezzibine dalil. Eğer o ölen yalan sayanlardansa, Allah'ın ayetlerini yalan saymışsa, delalette kalmışsa. Allah kafir demedi, yalancı dedi. Yalancı, ben kabul ediyorum deyip gereğini yapmayandır. Yani Allah'ı kabul ediyor ama Allah'ın emrettiği gibi yaşamıyor. Resulü'nü kabul ediyor, onu kendisine örnek almıyor. Allah bunlara ayet-i kerimelerde yalancı diyor. Sözünün arkasında durmuyor. Yalan söylüyor. Eğer o ölmek üzere olan Yalan sayanlardan ya da delalete kalmış olanlardansa, fenüzurun min hamim, ona da kaynar sudan ziyafet var. Kaynar sudan ziyafet. Söylemiştim, bu manevi bir ziyafettir. Biri bir, şok bir haber işittiğinde ne de başından kaynar sular döküldü. Yani, cehennemle müjdelerince. Başından kaynar su dökülür. Ve tesliyeti cehim, onun yaslanacağı yer <ce> cehennemdir. İnne haza lehu wa hakul yakin, muhakkak ki hak budur, gerçek budur. Fasabih bismillahi rabbil alaam. Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Rabbinin ismini tesbih et. Başka bir süreden Allah mukarrebunu nasıl anlatıyor? كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِي اِلِّيِّنْ Allah iyilerin kitabı, ameli, yazısı illiğindedir dedi. İlliğin, iyilerin. Evrar. Allah'ın Ber ismini anlatmaya çalışırken Evrar'ı anlatmıştık. İyiler. İyiler kimlerdi? Allah ayet-i kerimede onları tek tek saymıştı. İyilerin kitabı İliyindedir buyurdu. Ve ma edrake ma illiyyun. İlliyyun nedir? Bilir misin? Kitabın merkum. O yazılmış, rakamlanmış bir kitaptır. İyilerin yazısı oradadır. Amellerinin yazısı oradadır. Yeshhe mukarrebun. mukarrabun, mukarrabun onu müşahade eder. Allah'a yakın olanlar o kitabı ilgindeki o kitabı müşahade eder. Bu sadece mukarrabunun müşahade ettiği o kitap değildir. Bununla beraber herkes amerini üzerinde, boynunda taşır. Bu hali kul üzerinde de müşahede eder demektir. İliğin aynı zamanda kulun gönlüdür de. Her şey onda nasıl yedi kat gök, arş mevcutsa iliğin de aynı şekilde mevcuttur. Bir kulaa mukarrebuna baktığında o kitabı müşahede eder. Onun harını görür yani. اِنَّ الْاَوْرَرَ لَفِنَّ اِيُّ Evet, muhakkak ki evrar olanlar naim, nimet cennetindedirler. al erai ki yanzurun. Koltuklar üzerinde etrafı, birbirlerini seyrederler. Ta'rifu fi wujuhihim nedreten na'im. Onların yüzlerinde nimetlerin parıltısı vardır nimetlerin sevincinin parıltısı vardır cennetteki bir hal aynı şey dünyada da geçerlidir o Ebrar'ın yüzüne bakıldığında haline tavrına bakıldığında imanının sevinci Allah'a yakınlığının sevinci Allah'ın onun gönlündeki muhabbetinin sevinci yüzüne de yansımıştır yansır Allah cehennemlikleri de anlatırken evet, yüzleri kararmış dedi. Onların dünyadayken, hayatı yaşarken de yüzleri öylesine kararır. Zahiri olarak değil, manevi olarak. İçinin kararmasından dolayı o kararma dışarı veriyor, yüzüne aksediyor. Eğer içi aydınlanmışsa o içinin aydınlığı aynı şekilde dışarıya yüzüne de akseder. Bakılınca görünür, Allah görünür dedi. Biri sevinçli bir haber alınca ne yapar? Onu da sevinir. Bir nimet kazanınca onu da sevinir. O sevinci yüzüne akseder. Tebessüm olarak, güzellik olarak akseder. Eğer biri Allah'a iman etmişse, Allah'ı her şeyden çok seviyorsa, Allah onu seviyorsa bu güzellik onun yüzüne aksetmez mi? Aksetmesi gerekmez mi? Gerekir. Yoksa böyle somurtmuş Sanki böyle hani diyorlar ya Karadeniz'de gemileri batmış gibi bir hali bir tavrı varsa, eğer umutsuz kalmışsa, Rabbinden umudunu kesmişse, ne yapacağını şaşırmış bilemeyecek bir halde sanki Rabbi ona yardım etmeyecek, başıboş bırakmış gibi düşünüyorsa, o gönlündeki sıkıntıya gömülmüşse, bu nasıl mümin olsun, bu nasıl evrar olsun Gönlünü cehenneme çevirmiş demektir. Mümin Allah ile sevinmiş olandır. Allah ile huzurlu olandır. Resulullah Efendimiz'in en öndeki hali sürekli tebessüm haliydi. Her türlü sıkıntıya rağmen niye? Allah ile seviniyor da ondan. Ayet devam ediyordu. Yesqau nemin rahiqin Allah o ebrar'a mühürlenmiş halis bir içkiden içirir. Qitamuhu misk. Onun ağızdaki son tadı misk tadidir. Ve fizalike fel yetenafisiyer mütenafisun onun sonu misktir. Kim imrenecekse buna imrensin. ve mizacuhu min tesnim bir de ona tesnim karıştırılmış. <gülüyor> aynen yeşrebu bihel mukarrabun Mukarrebun ise onu kaynağından içer, tesnimi kaynağından içer ama bu tesnim içeceğinde bir de azıcık bir şey karıştırılmış olarak Ebrar'a içirilir. Ama Mukarrebun olduğu gibi içiyor yani saf olarak içiyor. Çünkü Ebrar onu içebilecek durumda değildir. Ne demektir bu? Onu burada içmelidir. Burada onu içmeyenler, içemeyenler öbür tarafta onu içemez. Evrar iyiliklerinden dolayı, iyi olduklarından dolayı onu içer. Nokarrebul, kurbiyetinden, Allah'a olan yakınlığından dolayı içer. Bu içecek muhabbet içecekidir. Bu içecek aşk şarabıdır. Rableri onlara pak bir şaraptan içirir buyurdu. Burada içmek lazım. Mesela bakıyoruz, zahiri olarak, insan olarak aynı görünüyoruz. Ama her birimiz kendi iç alemimizde farklı bir alemdeyiz. Eğer Allah ona bunu içirmişse, yani mukarribuna saf olarak içirir, ebrara, iyilere de ondan biraz karıştırıp içirir. Nukarrabun Allah'a yakın olduğu için saf Allah'a aşıktır. Allah'ın yakınlığını öyle bir şiddetiyle tadıyor ki kendini göremeyecek kadar, kendini bilemeyecek kadar. Her şeyini, bütün varlığını Allah'a ait bilir ve bunu tadar. Bunun için yapılması gereken şey nedir? Evet, Allah akıl vermiştir. Bir şeyi öğrenmek istediğimizde gidip ustasından nasıl öğreniyorsak, aynı şekilde bir nimeti istiyorsak, o nimeti kazanmış olanlarla beraber olmak lazım. Ancak öyle kazanılır. Onun için bir müşidikamele tabi olmak demek, ben de senin gibi Allah'a kul olmak istiyorum demektir. Senin kazandığını ben de kazanmak istiyorum demektir tabi olursun, uyarsın, o nasıl kazanmışsa onunla beraber öyle kazandırsın. Yoksa kimse kimseye öyle yardım edemez, kimse kimseye şefaat edemez. Allah'ın izni olmaksızın. Allah şefaati izine tabi kılmıştı. Şefaati anlatmıştım daha önce. Öyle gel be sana şefaat edeyim, seni kurtarayım diye bir şey yoktur. Şefaat de dünyadadır. Biri birine yardım eder. Mesela bir baba kendi evladına yardım eder. Allah'ın rızasını kazansın diye, imani kemale ersin diye, cenneti kazansın diye ona yardım eder. Öğretir, onu taşır, manevi olarak yardımcı olur. Sonra diyelim ki çocuk vefat etti. Ömrü o kadarmış vefat etti. Kıyamet günü o baba çocuğuna şefaat eder? Nasıl eder? Allah buyurur, yarım kalan işi tamamla. Çünkü sen bu kuluma yardım etmeye çalıştın. Ama yarım kaldı. O da yapmak için elinden geleni yaptı ama yarım kaldı. Şimdi onu tamamla. Bu şefaat hakkını sana verdim. Şefaat böyledir. İstersen yabancı olsun, birine bu şekilde yardım etmeye çalıştığımızda o da bize uyuyorsa Allah o şefaat hakkını bize verir. Başka türlü şefaat olmaz. En yakını olsa bile ona uymamışsa Allah yolunda ona şefaat edemez. Şefaatin şartıdır bu. Onun için şefaat dünyada yarım kalmış olan şefaatin tamamlanması demektir. Ahiretteki şefaat ne olursa olsun, onun mutlaka bir ortası bir dengesi vardır. Alimlerimizden bir kısmı evet, duruma bakıp, daha doğrusu, işte, ahirette şefaat vardır, bizi kurtaracaklar, diyenlere bakıp, şefaati bütünüyle inkar etti. Şefaati bütünüyle inkar edince, ayeti inkara gidiyorsun. Öteki taraftan da, işte, bu, benim evladımdır, ben ona şefaat ederim. Ya da bana tabi olmuş, ben ona şefaat ederim. Der, o da aynı şekilde ayetlere ters düşer. Her ne olursa olsun, mutlaka evet, onu Kur'an'a arz etmek lazım. Allah'ın kitabına arz etmek demek, Allah'a arz etmek demek. Ne demek? Ya Rabbi bu nasıldır? Ya Rabbi sen bunu böyle kabul ediyor musun? Mutlaka sorulması gerekir. Allah'ın kabul etmediği şeyi sen istediğin kadar kabul et. Sen başka bir şey söylüyorsan sen Allah'a ters düştün. Allah kıyamet anını anlatıyor, son saati anlatıyor yani. Ve bu setil cibalu besa, dağlar serpildikçe dağıldıkça dağılır. Fekanet <gülüyor> hebae Hepsi dağılıp toz duman haline geldiğinde ve kuntum ezvacen selase Siz de, sizler de üç sınıf olduğunuzda Allah insanları üç sınıfa ayırıyor. Üç sınıf olduğunuzda fe ashabul meymeneti ma ashabul meymene o sağda olanlar. Onlara mutluluklar olsun. Onlar ne mutludurlar sağdakiler. Ve ashabul meşamati, ma ashabul O soldakiler. Onlar da ne bahtlıdır, ne mutsuzdur onlar. Onlarda da kitapları soldan verilmiş olanlar. Ve sabiqunes, zabiqun. Bir de o müsabaka edenler, Allah yolunda yarışanlar, Allah'ın rızasını, ebedi hayatını kazanmak için yarışmış olanlar, sabikun, yani öne geçenler, önde olanlar. Ulaikel mukarrabun, işte mukarrabun onlardır. Allah'a yakın olanlar onlardır. Fi cennâtin ne'im, onlar Nimet cennetlerindedirler. Sunnetun minel evvelin. Bu mukarrabun olanlar çoğu öncekilerdendir. Önceki ümmetlerdendir. Yani bu ümmetten değil. Çoğu evet, önceki ümmetlerdendir. Ve halilun minel ahirin. Bir da, bir kısmı da bu ümmettendir. Demek ki geçmişteki ümmetlerin velileri, mukarrabunları, savikunları daha çokmuş. çoğunluk onlardan evet, bu ümmettekiler bir kısmıymış, daha azmış. Allah'ın bütün peygamberleri hak, bütün kitapları haktır, göndermiş olduğu bütün dinler İslam'dır. Bir de onların verileri, bunları daha çokmuş, daha fazlaymış. Dinler tahrif olduğu için din olmaktan çıkmıştır. Onun için evet. dinler arası diyalog diye bir şey olmaz. Dinler arasının... Diyalogun olabilmesi için dinlerin olması gerekir. Tek bir din vardır, o da İslam dinidir. Onlar da İslam değil, tahrif olmuştur. Onun için Allah dinini yenilemiştir, tazelemiştir. Artık gerisini hükümsüz bırakmıştır. Onun için buyuruldu, biz Nuh'a, İbrahim'e, İsa'ya, Musa'ya neyi vahyettiysek sana da onu vahyediyoruz. Allah'ın vahyi değişmez. İman konusunda tek kelime değişmemiştir. Hepsi aynı. Böyle bir takım, bir kısım emirlerde farklılık vardır. O da o kavimlerin durumuna göredir. Bir imtihandır o da. Onların imtihanı öyleydi, bizimki de böyledir. Ama iman konusunda en ufak bir şey değişmemiştir. Allah'ın قريب ismini beraber anlamaya çalıştık. Allah yakındır. Kendisine dua edenin duasına icabet eder. Kendisini davet edenin davetine icabet eder. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Doğru anlamak lazım. Allah gurunun gönlüne tecelli eder çünkü. O hazreti insan Allah her anda kulunun gönlüne vahyeder. Onun için buyuruyordu, bütün iyilikler, güzellikler size Allah'tan, kötülükler de kendi nefsinizlerindir. Gönlümüze iyilikten ne geliyorsa, o Allah'ın gönlümüze vahyettiği iyiliktir, güzelliktir. Nasıl bir kötülük gönlümüze geliyorsa o da kendi nefsimizdendir. O da şeytanın bize verdiği vesveseden şeytanın dostlarına yaptığı vahiydir. Allah kuluna yakındır. Ne buyurdu? O size şah damarınızdan daha yakındır. Size sizden daha yakındır. Geçen gün anlatmıştım. Zatın biri vefat ediyor. Biri onu rüyasında görüyor, soruyor. Bir kıyamet günü Allah hasaba çekiyor bir kulü. Kul diyor ki ya Rabb'i seni her yerde aradım, seni bulamadım. Aramadığım yer kalmadı. Seni bulamadım. Sen neredeydin? Diyor Allah buyurur ki Ben seninle beraberdim. Sen neredeydin? Ben seninle beraberdim. Sen neredeydin? Sen nerede aradın beni? Kul Rabbini kendi üzerinden tanıyabilir. Kendi üzerinden sevebilir. Başka dışarıda onu bulamaz, onu sevemez. Kendi üzerinden. Çünkü Allah en kamil manada insana tecelli etmiştir. Yeryüzünde kendisini halife kıldığı, beni temsil et dediği insana tecelli etmiştir. Hangi varlık üzerinde Allah'ın rahmetini, keremini, ihsanını, ikramını... ...el-esma-ül-husnayı hangi varlık üzerinde görebiliriz? Bir tek insanın üzerinde görebiliriz. O zaman kendindeki Allah'ın isimlerine, güzelliğine bakıp... ...Rabbini oradan tanıması lazım. Sonsuz bir deryadan bir damla misali. Yani kendindeki merhamete bakıp... ...Allah'ın rahmetini anlamaya çalışması lazım... <gülüyor> Kendindeki ilime bakıp Allah'ın ilmini anlamaya çalışması lazım. Kendindeki insanlara, ikrama bakıp Allah'ın kerim ismini anlamaya çalışması lazım. Her bir isim böyle. Ancak Rabbini kendi üzerinden Allah'ın kendisine tecelli etmesiyle tanıyabilir, anlayabilir. Üzerindeki isimler ne kadar kemale ermişse o kadar Rabbini tanır ve o kadar o isimlerle Allah'a yakın olmuş olur, garip olmuş olur, mukarrabun olmuş olur. Mukarrabun kim? Mukarrabun oluyordu. Allah, savikun dedi. Müsabaka ediyor, yarışıyor. Allah'ın rızasını kazanmak için koşuyor. Ya, dünyayı kazanmak için müsabaka yapar, yarışırız, Koşuştururuz, koşarız. Ya nefsimizin arzularını, isteklerini kazanmak için müsabaka yapar, koşuştururuz. Ya da Allah'ın rızasını kazanmak için. Hazreti insan olmak için. Allah'a yeryüzünde halife olmak için. Rabbimizi layıkıyla, kemaliyle, kamil manada temsil etmek için. Halife olmak için yarışırız, müsabaka yaparız. Herkes nereye, nerede durduğuna bakmalıdır. Kendi hükmünü kendisi vermelidir. Allah ait i kerimede öyle buyuruyordu. İnsan kendi nefsi üzerinde şahittir. İman mı ediyor? Yoksa nankörlük mi yapıyor? İnsan buna şahittir. Kendi nefsi üzerinde şahittir. Hakta mıdır, batılda mıdır? İnsan buna şahittir. Hangi yolda yürüyor, neyin peşindedir? İnsan buna şahittir. Sorulsa insana, senin hedefin nedir diye, o da kendi gönlüne bakıp evet, hedefini görür ve anlar. Bu hayattaki hedefi nedir? Eğer yarışacaksa hedefinin belli olması gerekir. Böyle bir derdi varsa, önce bir hedefinin olması gerekir. Eğer hedefi Allah'ın rızasıysa, o zaman sabikundurur. O zaman mukarrabul olur. Ama söylemiştim daha önce, mesela bir okulun önünde dursak, bu lise olsun, bin tane öğrenci çıkarken her birine tek tek sorsak, samiyetle cevap verseler, senin bu hayattaki hedefin nedir diye soru sorsak, acaba kaç tanesinden benim hedefim Allah'ın rızasını kazanmaktır, benim hedefim Hazreti İnsan olmaktır, benim hedefim cenneti kazanmaktır der. Kaç tanesinden böyle bir cevap alırız? Biz de insafla bakıp kendi kendimize bir hesap yapalım. Acaba kaç tanesinden böyle bir cevap gelir? Eğer böyle bir cevap gelmiyorsa, onun hedefi neyse, onun taptığı odur. Evet, taptığı odur. En çok onu seviyor demektir, onu kazanmak istiyor demektir. En çok neyi seviyorsa, ona iman etmiştir, onu ister, onun için hayatını yaşar, hayatını o yolda sarf eder demektir. O, onun taptığı Rabbidir. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Ne buyuruyor de? İnsanlardan öylesi var ki, Allah'ı sever gibi, başkalarını, başka şeyleri severler. Eğer birinin hedefinde, Allah'tan başka bir şey varsa, Allah'a dost olmaktan başka, Allah'ın rızasını kazanmaktan başka bir şey varsa, o, onu Allah'ın yerine koymuştur. Ne zaman kıpırdasa, koşsa, çabasını, gayretini sarf etse, hedefine doğru yaklaşır. Herkesin kıymeti, değeri, şerefi de sevdiğine göredir. Yani iman ettiğine göredir. Eğer biri dünyayı seviyorsa onun kıymeti, değeri, onun fiyatı dünya kadardır, dünyalı kadardır. Ama biri Allah'ı seviyorsa ona fiyat olmaz. Ona fiyat biçilmez. Ebedi olan insan eğer fani olan bir şeye tenezzül etmişse hayatını onun yolunda harcıyor ve yaşıyorsa ahiretini dünyasına kurban etmiş demektir. Dünyasını Ahiretine kurban etmeyenler ahireti kazanamaz. Hayatını Allah'a kurban etmeyenler Allah'a yakın olamaz. Kurban etmek demek ölmek demek değildir. Adamak demektir. Adamak. Onun için ayet-i kerimede Allah ne buyuruyordu? Sizin kurbanlarınızın ne etleri ne Kani, derisi, eti, bir şey. Hiçbir şeyi Allah'a ulaşmaz. Ama ulaşan bir şey vardır dedi. Nedir o? Takvanız dedi. Sizin takvanız. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilip onu yerine getirmeye çalışmış olmanızdır dedi. Senin gönlündeki niyetin bana ulaşır dedi. Evet. Allah'a yakın olmak imanladır. Bütün ibadetler, bütün ameller imani kemale erdirmek içindir. Dolayısıyla en kâmil iman Allah'ı en çok seven demektir. En çok seven, en çok onun sıfatlarına bürünen demektir. Yani Allah'ın isimlerine bürünmüş olan demektir. Kişi sevdiği gibi olmak ister. Allah'ı seven, Allah'ın sıfatlarına, isimlerine bölünür. Çünkü Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Yani sen Allah'ı temsil ediyorsun. Eğer sen Allah'ı bilmiyorsan, onun isimleriyle işi yapmayacaksan nasıl yapacaksın? Nasıl halife olursun o zaman? O zaman insan Allah'a halife olmaz. Nefsine halife olur. Şeytana halife olur. Allah hepimizi kendisine Yakın olan kullarından eylesin Amin. Mukarrebundan eylesin inşallah Amin. Sabikundan eylesin inşallah Amin. Allah aşkıyla Muhabbetiyle Gönlü yanan kullarından eylesin bizi Amin. Sevgisiyle Aşkıyla, muhabbetiyle imaniyle Allah'a yakın olanlardan eylesin Amin. inşallah Allah ile Sevgiyle Muhabbetle birbirimize yakın eylesin inşallah Amin. Allah hepinizden razı olsun bir şey sormak isteyen varsa sorabilir. Bir akrabamın durumu iyi olmasına rağmen geçen sene fitre vermedi, bu doğru müdür? Akraban fitre vermemişse sana ne? Sen niye akrabanın şeyle uğraşıyorsun? O onunla Allah arasındaki bir meseledir. Böyle söylemek mesela bu bir gıybettir. Bu doğru değildir. Herkes kendisiyle uğraşması, kendisiyle meşgul olması lazım. Elbette ki doğru değildir. Zaten sorduğun sorunun cevabı içinde doğru müdür derken, yani yanlıştır. Madem ki yanlışsa niye bana soruyorsun? Değil mi öyle? Kimseyle uğraşmayalım, kimsenin hatasını, kusurunu araştırmayalım. Kim fitre vermiş, kim vermemiş? O, onun bileceği şeydir. O bizim işimiz değildir. Evet. Var mı soru sormak isteyen? Burada her türlü soruyu sormak serbesttir. Hocam. Buyurun. Eğer bir insan Allah'ı aramak için yola çıkmışsa yani kısmetinde herhangi bir mürşide ulaşamamışsa Allah'ın isimleri onun üstünde de tecelli edebilir mi? Yani bunun evet. davranışları iyi ise tecelli ediyor mudur bilmedi. Evet. Allah bütün insanlara ruhundan nefettiğini beyan ediyor. Bütün insanlara her bir insan Allah'tan bir ruh taşıyor. Bu ruh Allah'ın bütün güzelliğinin tecelli ettiği, El Esmaül Hüsna'nın tecelli ettiği varlıktır. Dolayısıyla insan o El Esmaül Hüsney Allah'ın bütün güzelliğini üzerinde taşıyor, ruh olarak taşıyor. Nefsini Allah'ın elinden satın almak demek de o ruh olmak demektir. Yanlış yaptıkça üstünü örtmüş oluruz. Güzel yapmaya çalıştıkça o açığa çıkar. Onun nuru şiddetlenir üzerimizde. Hiç Allah'a yakışır mı? Hem onu Hazreti İnsan olsun diye yaratmış olsun hem de ona yardım etmesin. Ona böyle bir yolu göstermesin. O bir dağın başında da olsa Allah bu ikramı ona yapar. Bu imkanı ona tanır. Allah'ın kulları üzerindeki Muravi nedir? Hazreti insan olmasidir, cennete gitmesidir, kendisine dost olmasidir, kuruna bakınca kendi güzelliğini onun üzerinde görmesidir. Allah kendi güzelliğini seviyor, onun üzerinde kendini seviyor. Başka sorusu olan var mıdır? Efendim üç gün evvel bahçede kardeşimizle konuştuk efendim. Hanifi ve Şafi'nin sinnet namazına ilgili ve cuma namazına ilgili efendim. Bildiğimi anlattım. Hani Hanifi fazla namaz kılması sinnet namazı. Şafii'nin fazla kılmasına ilgili. Biraz daha siz açıklasanız. Evet. Allah'ın bir farz kıldığı ibadetler vardır. Bir de o farz olana şükretmek için yapılan sünnet dediğimiz nafile vardır. Nafile demek diğerleri demektir. Farzdan ayrı olarak. Allah diğer ibadetler için şükür dedi. Mesela Resulullah Efendimiz ayakları şişinceye kadar namaz kallardı. Hazreti Ayşe annemiz sormuştu. Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını affettiği halde niye bu kadar kendine ağırlık veriyorsun? Ne buyurdu? Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Şükür. Kutsuz hadiste Allah buyuruyordu. Gurum kendisine farz kıldıklarımla en güzel şekilde bana yaklaşır. Sonra diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Kulum bana yaklaştıkça beni sever. O beni sevince ben de onu severim. Ben bir kurumu sevdiğimde o benimle görür, benimle işitir, benimle bilir, benimle tutar, benimle yürür, benimle sever. Yani ben o tecelli ederim. Demek diğerleri bu şekilde lazlıymış ve gerekliymiş. Ama böyle şartmış gibi öğlenin sünneti, ikindinin sünneti, yatsının sünneti demek doğru değil. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu her seferinde aynı yapmamıştır. İki yapmıştır, dört yapmıştır, altı yapmıştır. Yani o andaki muhabbetine göre, şartlara göre, imkana göredir bu. Ama farz olan değişmiyor. Sünnet her zaman için değişebilir. Gerektiğinde bazen hiç kılmamıştır ama. Yani terk etmiştir. Onun için farz olanı Allah emretmiştir. O olmazsa olmaz olandır. Diğerleri de duruma göre, şartlara göre yapabildiğin kadarıyla, Allah'a yaklaşmak istediğin kadarıyla onu arttırırsın. Evet. Var başka sorusu? Efendim Cuma namazı söylemiştin. İki limaz bir aradan kılınmaz demiştim. Ondan da biraz açıklamasını geçiyorlar mısın? İki farz, aynı sen iki farz bir vakitte olmaz. Zaten kimse iki farzı bir arada kılmıyor. Belki bilmeyen kardeşlerimiz farkında olmadan evle niyet etmiş olabilir. Eğer cehalet mazerettir. Bilmiyorsa bir sorun olmaz. Ama hem cuma namazını kılayım hem de öğleyi üstüne kılayım diyorsa, bilmeyince söyledim cehalet mazerettir öğrenince iki farzın bir vakitte olmayacağını öğrenince ya öğle namazını tercih edecek ya cuma namazını. Ama işte cumanın şartları müsait değildir. Onun için öğleyi de üstüne kılalım. Eğer cuma kabul olmadıysa öğleyi kılmış olalım. Derse bu yanlış olur. Bu doğru olmaz. Bu durumda ne olmuş olur? Cuma'ya şüphe girmiş olur. Şüphe olunca o ibadet niyeti Doğru olmadığı için kabul görmez. Cuma, yani kendiliğinden iptal olmuş olur. Cumasını iptal etti demektir bu. Şüpheyle yaklaştığı için. Acaba dediği için. Şüpheyle ibadet yapılmaz. Acaba oldu mu, olmadı mı, olduysa oldu, olmadıysa olmadı demek gibi. Aynı şekilde Ramazan orucu için de bu geçerlidir. Ona da yığmüşşek deniyor. Şek günlerinde oruç tutmak. Oruca bir gün var, iki gün var. Belki Ramazan girmiştir deyip ayı görmedik. Tutsam, eğer Ramazansa Ramazan orucu olsun, değilse nafile olsun. Resulullah Efendimiz kesinlikle bunu yasakladı. Yevmi şek gününde oruç tutmak yasak dedi. Böyle bir şey olmaz. Yani şüpheyle ibadet olmaz. İbadetin ihlaslı olması lazım, niyetin tam olması lazım, arı dürü olması lazım. Yani Cuma namazı kılacaksan cıvamız kabul olmuştur. Şartlar yerindedir. Hani yok şartlar oluşmamış diyorsan o zaman kendine öyle namazı kıl. Şüpheyle ibadet olmaz.